çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar derslerimizde devamlı olarak söyledik din duygusu ilahi duygu ilk beşer insanlığın atası Hazreti Adem'le başlamıştır ve bugüne kadar binlerce senedir insanlığın akımıyla devam eden asil duyguların başında gelir. Ve insan olduğu için din duygusu Allah inancı yegane kudret kaynağıdır. Muhtemel inanan İnanan insan hayatının bütün hendek ve barajlarında rahat eder. Engelleri neşeyle rahat aşar. Maniaları iman ve aşkıyla sürur ve neşeyle geçer. Ve ömrü saadet dolu bir ömür olarak hıteam bulur. Şunu katiyetle ifade edelim ki insanın birçok dertleri vardır onu en yakini babası anasına bile açamaz kardeşine bile söyleyemez söylediğinde de çok zaman hiçbir faide hasıl olmaz çünkü o da kendi gibi acizdir muhtaçtır ölüme mahkumdur böyle olunca muhterem Müslümanlar insan ciddi dertlerini gerçek ihtiyaç anlarında arşın yüce sahibi Allahu zul celal hazretlerine ifade eder. Aradığı cevabı, istediği cevabı o kapıdan bulur, müteselli olur ve ömür boyu rahat eder muhteremimler. Bu bakımdan bir devamlı dedik ki insan İnanırsa insandır inandıkça ülvileşir, kusileşir melekleşir inandıkça nefsi için ve cemiyeti için faideli unsur haline gelir muhterem Müslümanlar Yüce Rabbimiz muhafaza buyursun eğer insanoğlu inanmazsa hayvanlaşır canavarlaşır. Çar ve süprüntü haline gelir. Bazen de hem kendi hem de cemiyeti için en büyük tehlike arz eder. Şöyle söyleyebiliriz, tarihin akımıyla kudurgan milletler, zalimler ve hainler sürüsü hep inanmayanların içinden çıkmıştır. Kendi cemiyetinin başına, her zaman ve mekanda bela olanlar inançsız kişilerdir. Muhterem Mümiler. Onun için biz diyoruz ki teneffüs ettiğimiz hava kadar, içtiğimiz su ihtiyacı kadar, her gün hayatımızın devamı için muhtaç olduğumuz ekmek kadar daha fazlasıyla din duygusuna muhtaçız muhterem Mümiler. Devlete karşı saygı inançtan gelir. Kanunlara karşı itaat duygusu inançtan gelir. Büyüklerine karşı büyüklerine karşı hürmet hissi inançtan gelir. Küçüklerine karşı acıma hali inançtan, imandan ve din duygusundan gelir muhterem Müslümanlar. Eğer Allah korusun Yüreklerden çekilmiş Farz edilsin havf-i Bak bak koca Akif ne diyor? Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-i Ne irfanın kalır tesiri ne vicdanın Muhterem Müslümanlar Bir kalpten eğer din duygusu Allah fikri Cenab-ı Hakk'ın haşiyeti yakın çekilmişse İlim, tahsil, bilgi, fakülte mezuniyeti, diploma bunların hiç hiç faydası olmaz muhterem Müslümanlar. Hatta bunların bazısı diplomalı yol kesici, diplomalı eşkıya, diplomalı memleket ve vatan hainleri haline gelir. Ama bugün dersimiz ilim bahsi inşallahı teala inançla birlikte diğer fazaili İslami'ye birleşirse tadından yenmez artık muhterem Müslümanlar ecdat tabiriyle tadından yenmez ona doyum olmaz artık bilgiyle iman ve aşk birleşirse amel de buna ışık tutar hayatını vahvin ışığında yürütürse o insanın fazailine melekler de gıpta eder ve imrenirler artık ya muhterem Müslümanlar, din dedik muhterem Müslümanlar. Mukaddeme olarak şunu ifade edelim. Cenabı Halik-i Zul Celal insanlığın, beşeriyetin, kainatın yaratıcısı olarak her devrin ihtiyacına göre kitap indirmiştir, dini hükümler vazetmiştir, mürşitler ve peygamberler göndermiştir muhterem Müslümanlar. Tabii bundan 5000 sene evvelki cemiyet ihtiyaçları ayrı, üç bin sene evvelki cemiyet ihtiyaçları ayrı ve ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden başlayarak kıyamet sabahına kadar cemiyetlerin, fertlerin ihtiyaçları değişiktir. Onun için Halık-ı Zülcelal yaratıcı olarak gününe göre ayarlamıştır her şeyi muhterem Müslümanlar. Ey hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri 1400 sene evvel vefat etti. şari azam dedik. Din ölçülerini 1400 sene evvel koydu. Bugün 1400 sene geçmiştir. Şartlar değişiyor gün geçtikçe. Muhterem Müslümanlar, İslam dini ki ayetleri okuyacağız. İslam dini o kadar azim bir hüsat ve genişlikle gelmiş ki Kıyamet sabahına kadar bütün yenilikleri bağrını kucağını açarak cevaplandırıyor. Ve iştihat kapılarını sabahı açına kadar açık tutup gününe göre, devrine göre, zamanına göre, ihtiyaçlara göre yeni iştihatlara müsait ve müstehit muhterem yani bugün şöyle bir ihtiyaç oldu Dinden buna bir cevap gelmedi diye Kıyamet sabahına kadar böyle bir darlığı Beşeriyet çekmeyecektir Yeter ki analar er doğursun Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Yeter ki analar er doğursun Yani edille-i şerieyi kollayıp İslami bütün hükümleri, hikmetleri kavrayıp ...sonra da gününe göre iştihat yapacak müştehitler gelsin. Böyle olunca İslam kıyamet sabahına kadar yeni iştihatlara açıktır muhterem Müslümanlar. Ama kusura bakmayın bu işin üzerinde biraz daha duracağım dersin sonuna doğru. Arştan ineni esbabı nüzulleriyle birlikte, fahri kainattan geleni sebep ve hikmetleriyle birlikte edirleyi şer'iyeyi çiçek yaprak ve kökeniyle birlikte Fatiha gibi bilen bir de tepesinden tırnağına aşk ve ihlas dolu nefsine malubiyetle şeytani arzularına uyarak değil İslam'ın içindeki büyük esrarı ihata ile ümmeti Muhammed'in saadeti için saadeti için Ayakta olan ilim adamlarıyla olacak muhterem Müslümanlar. Onun için biz devamlı söylüyoruz. Müslümanlar, saadet mi istiyorsunuz? İlim adamı, ilim adamı ve yine ilim adamı. Gençler, gençler, ilim tahsil edeceksiniz tepeden tırnağa ilmin nuruyla dolacaksınız, hakikati kavrayacaksınız, izan da irfanınızı şehvet ve dünya hırsıyla öldürmeyeceksiniz, katletmeyeceksiniz, selim akılla ve salim düşünceyle, kararmamış kalple, beyin perdelerini dünya şehvet ve arzularıyla küflendirmeden, parıl parıl inanç ve imanınızla, günün ihtiyaçlarına cevap vermek için harıl harıl çalışacaksınız Teala. Muhterem Müslümanlar, İslam, mukaddimimize göre İslam, son din, tevhid dini, aşk dini, sevgi dini olarak Cenab-ı Halik-ı Zülcelal son peygamberine ve en son kitap olarak Hazreti Kur'an'ı indirmiştir. Göreceksiniz muhterem Müslümanlar, niçin her şeye açıktır İslam? Niçin bekası katidir? Niçin beşeriyetin bütün ihtiyaçlarına cevap verecektir? Göreceğiz. Cuma derslerimizde bundan sonra İslam bütün ihtiyaçlarıyla beşeri saadete götürecek tek din. Çünkü yaratan öyle diyor. Muhterem müminler Tahir Hocamızın sözü değil, benim iştihadım değil bu. Yaratan öyle diyor, yaratan. İslam'ı vaz eden, vazı hakiki, yüce Allah öyle buyuruyor. Estaizu billah. İnne d i̇slam Allah nezdinde yegane din İslam'dır. Ne Hristiyanlık'tır, ne Yahudi dinidir, ne Budizm'dir, ne Behaiyye'dir. Hele dinsizlik ve imansızlık ve inançsızlık hiç değil muhterem Müslümanlar. Beşeriyeti bugünden asıl saadetten sabahı haçta kadar saadete götürecek olan yegane inanç sistemi, hükümler ve hikmetler külliyatı İslam'dır muhterem Müslümanlar. İnne dîne indellâhil islâm. Evet. Hamd ediyoruz Konyalı kardeşlerim. Hamd ediyoruz Rabbi Zülcelal'imize. 70 silsilemiz ta asrı saadetten beri İslam'ı kabul etmiş ve biz de Konya'mızda minare gölgesinde ezanların ezanların kubbeleri saklatan güzel sesleri ve nameleri içerisinde dünyaya gelmişiz sağ kulağımıza ezan okunmuş sol kulağımıza ikamet edilmiş İsmimiz Ahmet, Mehmet, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Tahir, İlahilihi, İslam ismiyle Elhamdülillahi Teala müsemmah kılınmışız. Ve bu neşeyi devam ettiriyoruz. Yavrularımıza yüz bin vasiyetle vasiyet ederek sakın ola ki İslam dininden bir nefes dahi ayrılmayasınız diye tembihlerde bulunuyoruz muhterem Müslümanlar. Ve onun için...